Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını e, okumaya devam ediyoruz. Benimki Yardışları Başkanlığı'nın yayınlarından İbrahim Sarıçam'ın Profesör İbrahim Sarıçam, Hazreti Muhammed ve Evrensel Mesajı. Olabildiğince özet ve iyi bir kitap. Daha geniş okumalar için e, Celalettin Vatandaş'ın Hz. Muhammed'in Hayatı ve İslam Daveti değil mi? Öyle olması lazım. Efendim onu tavsiye edebiliriz. Daha akademik okumak isteyenler için de Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi kitabını tavsiye edebiliriz. Daha çok rivayet okumak istiyorsanız, daha detaylı okumak istiyorsanız Asım Köksal'ın siyerini okuyabilirsiniz. On cilt. Bir de özellikle sahabeyi biraz daha yakından tanımak için ben Kur'an kursu yıllarımda yani lise yıllarına denk geliyor. Bir yaz tatili Okumuştum. Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabe isimli kitabını okuyabilirsiniz. E, yeri geldikçe yine veririz e, kitap isimleri. Ee, ama özellikle bir kitabı okurken, bunu e, beyin üzerine çalışanlar da söylüyorlar, bir kitabı okurken o kitapta geçen kavramları, e, terimleri, kişileri araştırarak, yani kitabı e, böyle okuyup geçerek şeklinde değil de size yabancı gelmese de tanımlayamadığınız, yani bunu tanımla deseler nasıl tanımlayacağınızı bilmediğiniz, hani sezgisel olarak almışsınız ne demek istediğini, o kelimeleri bile sözlüklerden, ansiklopedilerden bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir de seneler, seneler önce belki 30 sene oldu İsmail Kara hocadan bir e, okuma üzerine bir seminer dinlemiştik. E, demişti ki İsmail Kara e, bir kitabı elinize aldınız, okumaya başladınız. Her şeyi çok iyi anlıyorsunuz. Böyle su gibi akıyor kitap. Yani hiç sizi zorlamıyor, hiç sıkılmıyorsunuz. Hiçbir şeyi dönüp bakmanız gerekmiyor. E, böyle bir 15-20 sayfa okudunuz, kitap böyle, o kitabı bırakın demişti. Sizi zorlayan, düşündüren, tekrar tekrar okutan, şu paragrafı tekrar okuyayım dediğiniz, işte sözcüğe bakma ihtiyacı doğuran kitapları okuyun, onlar sizi geliştirecek kitaplardır demişti. Bir de bazı arkadaşlarımız mesela bu kitabı da tavsiye ettiğimde veya Kur'an yolu tefsirini tavsiye ettiğimde şöyle geri bildirimler alıyorum. Diyorlar ki, ay hocam bu kitap bizi hiç böyle heyecanlandırmadı yani istiyoruz ki işte böyle kalbimiz ürpersin, işte büyük böyle aşk duyalım dine veya o anlatılan olaya oradaki kişilere. Bizi heyecanlandırmıyor yani duygu yok bu kitapta diyorlar. Valla ben ansiklopide okurken bile çok heyecanlanıyorum yani. E, acizane kanaatim bu heyecanı da çok dışarıdan beklemeyin. Bu benim kanaatim, tartışılabilir bir şey. Heyecanda dışarıdan, yani anlatan kişi sizi heyecanlandırıyorsa manipüle olmaya çok müsait bir kişisiniz demektir. Sizi bilgi heyecanlandırsın. Yani bir şey öğrenmek, hakikate ulaşmak, yani bir şeyi anlamak mesela, bir ayeti anlamak heyecanlandırsın. Bu benim tavsiyem. Efendim yani biraz böyle kendinden motorlu olmamız gerekiyor. Çok böyle taşımasıyla değirmenin dönmeyeceğini bilmemiz lazım. Peki biraz bilgiçlik tasladıktan sonra e, gelelim Efendimizin hayatına. Biz nerede kalmıştık? Miraca gidip dönmüştü Peygamberimiz. E, daha doğrusu Miraç hadisesini anlatıyorduk Taif'ten hemen sonra. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte sadece ruhla mı yaptığı bu yolculuğu yoksa hem ruh hem bedenle mi yaptığı. Ama burada çok çok kısa yani bir paragrafla anlatılıyor Miraç hadisesi. Ee, hadis kitaplarında çok daha geniş yer işgal eder. Mesela Miraç'a ansiklopediden bakabilirsiniz mihraç maddesine. Yani tartışmalar ne yönde, kimler ne demiş, mezheplerin bu konudaki görüşlerine, yaklaşımlarına nasıl izah etmişler. Yani ilim böyle e, elde edilir diye düşünüyorum. Efendim ama bizim yaklaşımımızı söylemiştim zaten geçen hafta. Ben e, şahsi kanaatim. Efendimizin, ya, ben ilim adamı değilim. Sadece okuduklarımdan kendim için çıkardığım neticeyi paylaşıyorum sizinle. Tabi bir vaize olduğum için ister istemez beni dinleyenler benim kanaatimi öğrenmiş oluyorlar. Ama bilin ki burada başka görüşler de var. Onları da gösterelim. Öyle devam edelim. Ben acizane miraç hadisesinin hem ruh hem bedenle olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece ruhsal bir yolculuğun Elmalı Hamdi Yazır'ın da dediği gibi size aktarmıştım İsra suresinin birinci ayetinden. Ee, sadece ruhla olan bir yolcunun yani böyle ruhla tayyi mekan olmak, birkaç saniye içinde evrenleri dolaşıp gelmek. Evliya olma da olan bir şey yani Allah'ın seçkin kullarına da olan bir şey. Buradaki asıl mucizevi olanın Hazreti Peygamber'in bedenle ve tarif ederken de kendisinin işte yatağım henüz soğumamıştı demesi mesela. Beden orada kalsaydı yatak niye soğusun? Bir de en büyük delilimiz işte dediğim gibi Mekkelilerin gösterdiği şiddetli tepkiydi. Hatta bunun içinde bazı Müslümanlar bile vardı söylemiştim. Sadece ruhla yapılan bir yolculuğa yani bir nevi rüya gibi yapılan bir yolculuğa hiç kimsenin bu kadar itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. İsra suresinin öneminden bahsetmiştim. Ali Murat Deryal Hoca'nın yorumunu e, değindim mi o yoruma hatırlattım mı? Şimdi tam emin olamadım. Onu da kısaca e, tekrar edelim. Rahmetli Ali Murat Deryal Hoca bize e, miracı anlatırken şöyle demişti. E, taif'ten gerçekten çok rencide edici bir şekilde adeta kovulan, Efendimizle aynı cümlede kullanmak istemiyorum kovulmak kelimesini ama böyle çok rencide edici bir şekilde çıkarılan, gönderilen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o psikolojiyle hicret etmesi ve hicretten sonra yeni bir şey kurması yeni bir medeniyet kurması mümkün değildi demeyelim Allah için her şey mümkün de çok zordu dolayısıyla Cenab-ı Hak onun o adeta kendisinden de kuşku duyan yani neden kendisinden kuşku duyan diyorum çünkü hatırlayın o kan revan içerisinde bir Mekke'nin bağına sığınmıştı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada yaptığı bir dua var diyor ki bu bizim açımızdan da çok önemli arkadaşlar. Yani e, anneler için, babalar için gene bak ağlamakla oluyorum. Efendim e, vaizler için, öğretmenler için, hepimiz için çok önemli bu dua. E, diyor, yani insanla uğraşan insanları eğitmekle insanlara rehberlik etmekle uğraşan herkes için çok kıymetli işaretler var bu duada. Diyor ki Efendimiz ya Rabbi diyor benim bu başarısızlığım yani üst üste hatırlayın işte o muhasara yılları olmuş Mekkelilerin eziyetleri işkenceleri ee, şey yapmışlar aç bırakmışlar kuşatmışlar Müslümanları bir mahallede 3 yıl sürmüş yer ki her kapıdan geri çevrilmiş bütün çadırlardan bütün kabilelerden red cevabı alma yani basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Yıllarca süren ve her seferinde elinin boş döndüğü bir çabadan bahsediyoruz yani. Ve bunun zirve noktası da Taif oluyor. Taif'ten o taşlanarak kovulduktan sonra, kovulma dedim gene, gönderildikten sonra Efendimiz e, o bağa sığındığında şöyle dua ediyor. Diyor ki, ya Rabbi eğer bu aldığım netice, yani bu her taraftan böyle e, red cevabı almak. Ben işimi yanlış yaptığım için değilse hiç gam yemem diyor. Bu dua, bu müthiş bir duadır arkadaşlar. Yani diyelim ki e, mesela ben bir vaiz olarak e, eğer hedeflediğim şeye ulaşamamışsam, bir vaizin yapması gereken şeyleri yapamamışsam ee, ve bu benim ihmalim sebebiyle değilse ya da bir şeyleri yanlış yaptığım için değilse, sadece böyle bir çağda yaşadığım içinse benim hiç gam yememem gerekiyor. Onu anlıyoruz. Anlatabildim mi? Yani süreci doğru mu yap, yaşadım? Bu önemli. Sonuç önemli değil. Çünkü sonucu Allah yaratacak ee, ve o istediği zaman yaratacak. İstediği kişiyle yaratacak. Sen süreci doğru yaşadığında zaten başardın. Sonuçta hiç kimse sana inanmasa bile, hiç kimseyi etkileyemesen bile böyle düşünmediğimizde inanın ne çocuklarımızla ilgilenecek enerjiyi bulabiliriz, ne insanlara bir şeyler anlatmak için çünkü başımıza arada değil mi bizi üzen hadiseler de gelebiliyor, üzen, bizi üzen yorumlarla da karşılaşabiliyoruz, sözler duyabiliyoruz. O zaman bitirmemiz gerekirdi bu işi. Dolayısıyla... Efendimizin o duası yani hedef ne? Hedef ben senin istediğin gibi yapıyor muyum vazifemi ya Rabbi? Sonuç önemli değil. Hiç gam yemem diyor. Ve size söylemeyi unuttum ama hepiniz bilirsiniz. O zaman Cenab-ı Hak ona Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor Efendimiz'e. Ve diyor ki ya Muhammed salam aleyhisselam. Rabbinin sana selamı var. Eğer istersen sen arzu edersen şimdi bu tayıf halkını helak edebileceğini söylüyor diyor. Bir peygambere öyle davrandıkları için. Efendimizin sözünü biliyorsunuz. Işte, e, çok zor bir şey bu arkadaşlar. Bugünkü insan için. Ego'yu aradan çıkarmak gerekiyor. Hedefe odaklanmak gerekiyor. Efendimiz diyor ki eğer onların soylarından bir kişi bile Müslüman olacaksa hayır böyle bir şey istemiyorum diyor. Kelimesi kelimesi değil. Mana olarak. E, bu nasıl bir Fedakarlık yani bu nasıl bir kendini hiç sayma demiyorum bakın kendini tebliğle hedefiyle arayan egosunu hiç sokmaması yani benim gururumun okşanması ya da gururumun kırılması önemli değil sonuçta bunlar bir gün Müslüman olacak mı bunların çocuklarından biri yani hedefimiz gerçekleşecek mi? Yani ee, bazen bunu derim gençlere birkaç gence dedim çok herkese değil ama şimdi gençler e, hepiniz üstünüze alınmayın ve hepiniz beni imtihan etmeye kalkmayın bununla ama şunu dediğim olmuştur yani bazı insanlara yani bana kızdığın zaman beni bir şey işte din görevlisi olarak bir yetişkin sizden önceki bir nesil olarak beni eleştirdiğin zaman için rahatlayacaksa ve sen boşandığın için yani rahatladığın için efendim e, İslam'a daha serin kanlı bakıp dine daha serin kanlı bakıp şey işte hep geçmişi su suçlayıp bir önceki nesli suçlayıp rahatlayacaksan ama sonra sen İslam'ı çok iyi o ahlakıyla ibadetiyle bütün yönleriyle çok iyi yaşayabileceksen tamam ya suçlayın bizi o zaman ya yani eğer o ona bağlıysa sizin Müslüman olmanız ama siz sırtınızdaki o hani hem inanıyorsunuz hem inancın gereğini yerine getiremiyorsunuz o çeliş size ver, bunun size verdiği o rahatsızlıktan dolayı sadece birini suçlamak için bunu yapıyorsanız bu da sizin nefsinizin size oynadığı bir oyundur yani e, bunu görün demişliğim vardır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama böyle diyor Hatta dağlar meleğini gönderiyor. Değil mi? Rivayetin aslında öyledir. Ee, yanlış şeyler söylemeyelim. Ee, ne zaman Müslüman oluyor Tayif Arkadaşlar Mekke'nin fethinden hemen sonra. Yani bu olayın üzerinden 10 sene bile geçmeden... Taif Müslüman oluyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz onların Müslüman olduğunu görüyor. Gene de çok zor Müslüman olmuşlar değil mi? Peygamberimiz Hazreti Ali'yi göndermiş putlarını yıkmak için. Çünkü Müslüman olmuşlar ama putlarını devirmekten de korkuyorlar gene. Çarpılırız falan diye düşünüyorlar. Bakın insanın alışkanlıkları onun zihnini nasıl kilitleyebiliyor yani. Peki İsra suresinin öneminden bahsetmiştik. Bu arada İsra suresi nazil olduğu için peygamber efendimizi yeni bir toplum inşa etmeye hazırladı demiştik. Ali Murat Daryol Hüce'yi tekrar rahmetle analım. Mirac'ın peygamber efendimizin bütün o alemlerdeki bütün melekut alemindeki Allah katındaki yerini ona bir fiil göstererek uygulamalı olarak bütün melekler selam duruyor. Bütün peygamberlere imamlık yapıyor. Yani bunu ona Yaşatarak sen yerini bil, konumunu bil, mevkiini bil diye ona büyük bir güven tazelemesiyle, büyük bir e, sırtını çok güçlü bir yere dayayarak yeni bir medeniyet kurmasına yardım etti. rehberli nasıl diyelim kolaylaştırdı, onu kolaylaştırdı demişti. E, ve buradan yola çıkarak bize de, yani mesela evde e, kedi gibi olmasını istediğimiz çocuklarımızın dışarıya çıkınca aslan gibi olamayacağını çünkü yıllarca onlar kedi gibi davrandığımız için yani o dışarıya çıkınca nasıl aslan gibi olsun çünkü kedi tepkisi vermeye alışmış böyle olamayacağını söylemişti. Efendim birisine önemli bir görev tevdi edecekseniz önce o görevi yapabilecek bugün çok da sevmediğim bir kelime artık. Eskiden çok severdim kullanırdım da bu kişisel gelişimin suyunu çıkardıktan sonra insanlar biraz böyle rahatsız oluyorum ama bir özgüven. Özgüven dediğim şey aslında Allah'a güvenlerim Yani mümin, mü'min özgüveni demek Allah'ın yardımına, lütfuna, ihsanına güvenmesi demek Çünkü bizim özgüvenimiz ...gözümüzde o var. Allah inancı var yani. Ben tek başıma neyim ki yani? İstediğim kadar zeki, çalışan... ...işte başarılı vesaire olayım. Neyim ki yani? Bilmediğim... ...bakın bilmediğim bir virüs beni eve kapattı yani. Dolayısıyla nasıl kendime güvenebilirim sadece? Müminin özgüveni o demek. O, o özgüvenin de hiçbir zaman... Çok zedelenmemesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kendinizi az önce tefsir dersini bitirirken söylediğim gibi çok kıyasaya eleştirmeyin yani. Kendinize de merhamet edin. Kendinize de şefkat gösterin. Bir günahkar size gelse ve bir günahından bahsetse ve bu günahtan dolayı artık kendisini işe yaramayacağını söylese ne dersiniz ona? Ne dersiniz? Olur mu canım bak Allah tövbeleri kabul edendir. Hazreti Musa yanlışlıkla bir adam öldürdü. Hazreti Adem yasaklanmış ağaçtan yedi. Yani bütün peygamberlerin bu yaşadıkları bize anlatılıyor. Neden anlatılıyor? Yani bir genç şimdi bir cinayete karışsa bugün Allah korusun gençlerimizden biri bir cinayete karışsa hayatı kaydı diye düşünüyoruz. Ama Allah Teala bize diyor ki hayır o peygamber olabilir gelecekte diyor. Yani hiç kimseden ümit kesilmeyeceğini bize gösteriyor aslında bunlar. Dolayısıyla kendimize de aynı yani biz kendi günahlarımızı, yanlışlarımızı, hatalarımızı e, aklımıza getirdiğimizde kendimizin işe yaramayacağını düşünerek sonuçlanıyorsa bu öz muhasebe bence bu da bir şeytanın bir başarısıdır yani. Ne yapıyor? Diyor ki Fatma Bayram sen nasıl konuşuyorsun insanlara diyor. Senin şu kadar hatan var, şu kadar eksiğin var diyor. Ve benim özgüvenimi öyle bir yıkıyor ki ben artık iki kelimeyi üst üste getiremez hale geliyorum. Veya işte çocuklarımıza karşı, dostlarımıza karşı. Bu bakımdan tevbe kapısını hep böyle ardına kadar açık tutmak, e, hiçbir zaman vazgeçmemek ve bir şey, birisine bir şey öğretebilmek, bir e, yardım edebilmek, bir yol gösterebilmek için illa günahsız olmamak, günahsız olmak gerektiğini düşünmemek lazım. Peki vaaza dönüştü bu siyer okuması. Hemen tekrar dönelim. Bu süreçte neler yapıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yine Mekke'ye dışarıdan gelen, hac vesilesiyle gelen işte fuarlar, bu, bu, bana Yıllar vesilesiyle gelen kabilelere, çeşitli kabilelere İslam'ı anlatmaya devam ediyor. Bu süreçte amcası Ebu Leheb'in kitapta geçmiyor ama çok korkunç bir şeyi var, tavrı var arkadaşlar. Yani hayal edin biraz peygamberimizin yerine koyun kendinizi. Kaç gün sürdürebilirdiniz ya bu mücadeleyi? Bir çadıra giriyor peygamberimiz, kendisini tanıtıyor, anlatıyor. Çıkıyor çadırdan, Ebu hep giriyor arkasından. Diyor ki onu takip ediyor yani. Bunu işedilmiş kendisi ve öz, amcası. Hani babaları bir babasıyla. Diyor ki işte bu çıkan diyor, benim yeğenim diyor. Size ne söyledi bilmiyorum ama diyor. O bizim aramızda çok iyi biriydi. Fakat sonradan biraz e, aklını oynattı. Biraz delirdi. Böyle bir garip garip şeyler söylüyor. Siz ona çok bakmayın diyor. Yani dezinformasyon yapıyor. Tam anti propaganda yapıyor. E, bugün de pek çoğunun üstlendiği gibi. E, Efendimiz işte böyle bir görüşmeler sırasında Akabe'de 620 yılında e, küçük bir toplulukla görüşüyor arkadaşlar. ...Hisrib halkından Hazret kabilesine mensup altı kişiyle karşılaşıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar Esad bin Zürare, Allah rahmet etsin, şefaatlerine nail etsin bizleri. Af bin Haris, Rafi bin Malik yani ilk Medineli Müslümanlar bunlar bakın. O yüzden isimlerini analım. Kutbe bin Amir, Ukbe bin Amir ve Cabir bin Abdillah isimli şahıslar. Şimdi arkadaşlar... O sırada, tam bu görüşme olduğu sırada Medine'de durum nasıl? Medine'de Evs ve Hazreç kabileleri arasında yüzyıla yıla yakın devam eden harfler var. Kan davaları var, iç savaşlar var. E, i̇ki büyük Arap kabilesi, buna mukabil 3 tane de Yahudi, nispeten daha küçük Yahudi kabilesi var Medine'de. E, daha detaylarına mesela şimdi ne yapmamız lazım? Detaylı öğrenmek isteyen Medine maddesini okuması lazım. Medine'nin sosyal yapısını, ekonomik yapısını okuması lazım. Ee, kabaca anlatıyorum. Medine, bu Araplar, Medine'nin iki, iki Arap kabilesi aslında tepede babaları, ataları birleştiği halde kendi aralarında çeşitli sebeplerden, yüz yıldan fazla süren savaşlar yapmışlar. Bütün liderlerini, önemli şahsiyetlerini kaybetmişler bu savaşlarda. Gerçekten çok perişan olmuşlar. Bir defa böyle bir durumdalar. Yahudiler de kendi menfaatleri ve siyasetleri gereği bu kabilelerden bazen biriyle bazen öbürüyle anlaşmalar yaparak onları hem aralarındaki savaşları kışkırtıyorlar hem de kendileri bu ortamdan menfaat sağlıyorlar. Medineli Araplar Nispeten cahil okur yazar değil ziraatle uğraşıyorlar çoğunluğu hurma e, ziraatı yapıyorlar hurma bahçeleri var e, ve putperestiler Yahudiler ise daha o dönemde bile midraş denen, bakın medresenin karşılığı İbranice'yi hiç bilmiyorum bir kelime bile ama e, Arapçayla kardeşcildir efendim midraş denen medreseleri var yani okulları var. Medine'de okur yazar bir topluluk, ehli kitap ve daha ağırlıklı olarak ticaretle uğraşıyorlar. Daha zenginler ticaretle uğraşıyorlar. Bazı Medineliler daha sonra bunu bir başka vesileyle tekrar hatırlatırım size. Çünkü önemli bir konu bu. Medineliler bu Yahudilerin bu okur yazarlığı, kitap ehli olması karşısında biraz onlara e, saygı duyuyorlar. Kendilerini önemsiz görüyorlar demeyelim. Hiçbir Arap kendini önemsiz görmez. Yani o cahiliye dönemi ahlakını da e, bilmeniz lazım arkadaşlar. O Arap karakterini neden Arap Yarımadası'na gönderildiğini İslam'ın, neden Hz. Muhammed'in oradan çıktığını anlamamıza yardım edecek birçok faktör var ama bunlardan bir tanesi o Arap karakteri. O asil, gururlu onurlu, onuru için ölümü göze alan, verdiği söz için ölümü göze alan bir karakterleri var yani. Ese anlatıldığı kadarıyla ben bugünkü dünyayı hiç bilmiyorum. Ben sadece cahiliye dönemini anlatıyorum şu anda size. Efendim, ee, ama saygı duyuyorlar onların okur yazar oluşlarına ve bazı Arap aileler kendi çocuklarını bu Yahudilere evlatlık olarak vermişler. İşte benim gibi daha yetişmesin gibilerinden. Yani daha okur yazar, daha işte ticaretle uğraşan, daha seçkin bir hayatı olsun diye düşünmüşler. Bu Yahudilerin de arkadaşlar Burası çok önemli. Yaşadıkları bu beraber yaşadıkları yüzyıllar boyunca Araplara sürekli söyledikleri bir şey var. Yani aralarında bir çatışma bir anlaşmazlık çıktığında hep derlermiş ki yakında bir peygamber gelecek biz ona tabi olacağız ve sizi buradan çıkaracağız. Medine'den çıkaracağız yani sürekli bunu söylerlermiş Araplarla aralarında bir niza çıktığında. Çünkü Yahudilerde de şöyle bir özgüven var mesela bu Yahudilerin de o dönemdeki Yahudilerin neden Müslüman olmadığını da açıklıyor. Az önce o ego meselesinden bahsettik ya arkadaşlar yani egomuzun hakikatle aramıza girmesi kadar kendi aleyhimize bir şey yok biliyor musunuz? Hakikatle aramıza ego girdiği an, kend, yani egomuzu savunmaya başladığımız an hakikat karşısında çıkacağımız yolun yani çıkacağımız o yola girdiğimizde çıkacağımız yerin neresi olacağını tahmin edemeyiz. O kadar saptırıyor bizi. Yahudiler e, şundan eminler o yüzden bu lafı bu kadar emniyet içinde söyleyebiliyorlar. E, Hz. İbrahim, e, Hazreti e, Musa'dan itibaren yani daha doğrusu Hz. İbrahim'den itibaren gelen bütün peygamberler onların bilinen yani ismi bilinen bütün peygamberler İsrailoğullarından gelmiş onların soyundan gelmiş yani İshak'tan sonra. Dolayısıyla bu gelecek son peygamberin de kendilerinden olacağını düşünüyorlar. Bir son peygamber beklentisi var zaten. Hristiyanlarda da var, Yahudilerde de var. Onlar kendilerinden olacağını düşünüyorlar. Bu güvenle söylüyorlar. Ee, Efendimizin bu tebliğini duyunca bu altı kişi, bakın arkadaşlar bu Yahudilerin sataşmaları neye hizmet ediyor? Dikkat edin. Yani arkadaşlar bu evrende işlerin işleyişi, şu... Acizane benim hissiyatımı söylüyorum. Ee, şöyle bir his var bende. Mesela bir formül düşünün ki bir kimyada. Ben de kimyayı çok az okudum da liseyi dışarı bitirecek kadar. Formüller vardır böyle. İşte giren elementler, formülden çıkan elementler. Bunların işte atom sayıları, aralarındaki bağlar falan. Mesela bir formül düşünün ki girdiler sayısız. Girdileri sayamıyorsunuz. Yani sonsuz girdi var. Bu formülde sonuçta neler çıkacağını siz tahmin edebilir misiniz yani? Onun için kaderi bizim bilmemiz işte bu yüzden imkansız. Çünkü sonsuz girdisi olan bir... E, ...hayattan bahsediyoruz. Donuk bir hayat değil ki. İşte bu kadar madde var, bu kadar element var. Bunların birbiriyle ilişkilerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla işte şöyle yaparsan böyle olur, böyle davranırsan şöyle olur. Bunun garantisi yok ki. Sonsuz madde giriyor. Ve formüle sürekli yeni bir şeyler ekleniyor. Mesela şimdi koronavirüs eklendi bütün hayatlarımıza. Bilmiyorduk böyle bir şeyi, böyle bir varlığın varlığını. Dolayısıyla yani biz bundan... 3-4 ay önce plan yaparken Nisan ayında neler yapacağımıza dair hiç düşünmüş müydük yani? 3-4 ay belki hani daha Çin'de başlamıştı olaylar. 6 ay önce diyelim. Dolayısıyla arkadaşlar bu Yahudiler işte hesaplayamıyorlar. Bilseler de asla söylemezlerdi. Bunu sürekli söyledikleri için o 6 kişinin peygamberimizi kabul etmesini kolaylaştırmış oluyorlar. Hiçbir topluma benzemeyecek şekilde yani daha önce peygamberimizin tebliğ ettikleri hep böyle ona biraz böyle sormuşlar, biraz itiraz etmişler, biraz mühlet istemişler. Bir Hz. Ebubekir hariç, efendim öyle diyor peygamberimiz. E, bu Medineliler de arkadaşlar kendi aralarında küçük bir münazı şey yapıyorlar, değerlendirme mülahaza yapıyorlar, e, izin istiyorlar, kendi aralarında değerlendiriyorlar. Ertesi gün peygamberimize diyorlar ki kabul ediyoruz seni. Niye? Çünkü kendi aralarında konuşurken diyorlar ki bu Yahudilerin bize sürekli söylediği peygamber bu olsa gerek. Onlar inanmadan biz iman edelim. Onlar bizi bu konuda geçmesin diyorlar ve bir de neyi ümit ediyorlar evs ve bıkmışlar artık o iç harplerden evs ve Hazreti arasındaki o yüzyıllar süren düşmanlığın bu sayede ortadan kalkabileceğini ümit ediyorlar çünkü hazreçliler Evsilerin liderliğini kabul etmiyor e, ötekiler de onlarınkini kabul etmiyor ama dışarıdan gelen ve bir peygamber olan birinin liderliğinde birleşebileceklerini düşünüyorlar şimdi bizim siyah sohbetlerimize gelen arkadaşlar hatırlayacaktır en başladan siyere Başlamadan önce tabii Arap Yarımadası o günkü dünyanın durumunu falan anlatıyor. Bütün siyer kitapları böyle başlar. Ee, bir şey söylemiştim, demiştim dünyada olan e, hadiselere biz anlamaya çalışırken bu hadiselerin farklı boyutlarını birbirinden ayırdığımızda doğru bir e, kavrayışa ulaşamayız. Yani siz mesela dini bir hadisenin Ekonomiden bağımsız olduğunu düşünemezsiniz ya da siyasiden bağımsız olduğunu ya da ahlaktan ya da işte e, ehli kitap kültürüne vakıf olmaları, peygamber fikrine aşina olmaları ve hep onlara bundan dolayı imreniyor olmaları. Çünkü çocuklarını evlatlık vermelerinden biliyoruz bunu. Onları imreniyor olmaları. de onları yeni gelecek olan bir peygamberle tehdit etmiş olması. Bütün bunlar birleşiyor ve Medine'lilerin çok kolay bir şekilde bu altı kişinin çok kolay Müslüman olmasını sağlıyor. Buna ilk akabe görüşmeleri deniyor. Nerede yapılmış? Akabe'de yapıldığı için. Yani akabe bir mevki ismi. Mekke'de Mescid-i Haram'a 3 kilometre kadar uzaklıkta. Mina hudutları için etrafı tepelerle çevrili küçük ve kuytu bir vadi. Efendim burada yapıldığı için bu görüşme bu ismi alıyor. Buna birinci akade görüşmesi deniyor. Biat değil arkadaşlar. Çünkü burada bir biatlaşma yok. Sadece Müslüman oluyorlar. Peygamberimiz teklif ediyor. onlardan Müslüman oluyorlar. Bir sonraki yıl peygamberliğin 12. yılı oluyor artık. 621 zirici ayında. İçlerinde binci akabe görüşmesinde bulunan altı kişinin de yer aldığı onu hazreti ikisi evsi on iki kişi. Bir önceki yıl sözleşmişler peygamberimizle bir sonraki yıl yine akabede peygamberimizle buluşuyorlar ve burada peygamber efendimizle bir anlaşma yapıyorlar, bir atlaşma yapıyorlar. Arkadaşlar bu geçen de böyle bir haber dinlerken bir şeyler okurken mi karşılaştım. Günümüzde bu biat kültürü eleştiriliyor biliyorsunuz. Tabii ben o güncel konulara yorum yapmak istemiyorum. Haddim de zaten, görevim de değil, haddim de değil. Ama Efendimiz'in sünnetinde biat ee, arkadaşlar e, önemli bir yer işgal ediyor. Kadınların biatı var. Bütün Müslüman olanların peygamberimize biatleşmesi var. Hı -hı. Yani e, bir topluma katılma bir topluluğa katılma o topluluğun e, içerisinde belli hakları elde etmenizi gerektirdiği gibi o topluluğa karşı belli sorumlulukları da üstlenmenizi ifade eder. İşte biatleşme bu işin ciddiyetini ortaya koyan bir yöntem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu hemen hemen Müslüman olan her toplulukla yapmış. E, keşke bütün biat metinlerini, çünkü hepsiyle ayrı ayrı, temelde bazı şeyler ortak olmakla beraber hepsiyle yerine göre, şartlara göre, e, karşısındaki muhatabına göre e, ayrı ayrı içeriği var bu biat anlaşmalarının. Keşke onların hepsini bir arada okusak. Belki biat maddesine de bakmamız lazım değil mi? Bakın önünüzde yapılacak bir sürü iş size. E, bunlar bize yeni ufer açıyor ve bir şeyi duyduğumuzda şimdi bugün biliyorsunuz işte özgürlük, bağımsızlık işte bunlar çok kıymetli, terhiz edilmiş yüceltilmiş kavramlar ve bir, bir sözleşmeyle, bir bir ahitleşmeyle birine bağlı olmanız eleştiriliyor. Yani küçümseniyor adeta. Hatta ben örnek vermeyeyim belli bir şey şeyi bahsettiğim, zannedilmesin belli bir durumu. Ama mesela bir iki kişi kendi arasında bir konuda sözleşmişlerse ve farz edelim işte ben dedi yani gence diyorum ki ben perşembe günleri tamam bu saatte bu ders yaparım, bu sohbeti yaparım. Ama işte siz de şunu şunu yapacaksınız diyorum. Ne diyorum mesela bunları bu videoları bırakmayacaksınız sayfamızda diyorum. Sadece o anda orada olanlar dinlesin diyorum. Veya başka şeyler efendim kabul ediyorlar. Ben kabul ediyorum. Onlar kabul ediyorlar. Sonradan. Mesela bunu kabul eden insanların sonra işte bu çok saçma ama bu işte çok gereksiz deme şeyi var mı arkadaşlar? Durumu var mı? Dolayısıyla bu evlilik sözleşmelerinde işte... Bir kuruma, mesela biz çocukları okula verdiğimizde bir okul öyleydi, öyle yapıyordu. Okulun disiplin yönetmeliğini eve gönderiyordu. Veliler ve çocuklar okuduk diye imzalıyorlardı. Tekrar o sözleşmeyi biz okula geri gönderiyorduk. Yani artık bu disiplin yönetmeliğine göre hareket etmek zorundasın. Çünkü ben sana bildirdim diyor. Biyata da böyle bakın. Yani biat aslında çok, nasıl diyeyim mesela peygamberimizin huzuruna gidiyorsunuz. Peygamberimize Müslüman olmak istediğinizi söylüyorsunuz. O da size diyor ki bak ama şu şu şu şu şartlara uyacaksın diyor. Aslında bu bana ne kadar değer verildiğini gösteriyor. Yani benim sözüme güvenerek beni bir sistemin içine e, giriyorum ben. Ha diyeceksiniz ki Allah kabul ediyor zaten senin Müslümanlığını. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedin Müslüman oldun bitti zaten. Diyeceksiniz hayır burada biz sosyal ilişkilerden bahsediyoruz. Tabii ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dersen Müslüman oluyorsun. Ama Hazreti Muhammed'in etrafında bulunmak, onun yanında bulunmak, onunla birlikte hareket etmek istiyorsun. Yani o topluluğa ait olmak istiyorsun. Ve o da diyor ki benim ama senden beklentilerim var şunları yapman gerekir diyor. Bu aslında... Ee, ya bu adam tamam gelsin ben ona ne desem yapar demiyor bakın. Bu çok önemli bir şey. Yani sizden bir e, çocuğunuzla mesela işte evet senin dediğini şu dediğini tamam ben yapacağım ama e, senden de şunu yapmanı bekliyorum demeniz ve sonra da onda çok ciddi olmanız. Aslında belki de e, sözleşmelerimizi takip etmenin zorluğu sebebiyle belki de biz çok fazla sözleşme yapmıyoruz günlük hayatımızda. Çünkü ciddi bir şey söz vermek. Bu birinci akabe görüşmesinde arkadaşlar ne şart koşmuş Efendimiz onlara? Yani hangi konularda söz vermişler Peygamberimize? Hemen bakalım toplayacak. E diyorlar ki hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacaklarına, itikadi bir şey. Hırsızlık ve zina yapmayacaklarına. E sosyal görevler bunlar. Hem ahlaki boyutu var hem sosyal boyutu var. Çocuklarını öldürmeyeceklerine bakın. Niçin çocuklarını öldürüyorlardı? Onu düşünün. Cahiliye döneminde niçin çocuklarını öldürüyorlardı? Bütün okullardaki emrese fakirlik korkusuyla, başka endişelerle, bütün o endişelerin zihinden temizlenmesi demek bu. İftira etmeyeceklerine, emirlerine uyacaklarına, yani Peygamberimiz onlara ne emrederse buna uyacaklarına dair Hazreti Peygamber'e biat ettiler. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte bir şahsı gönderdi arkadaşlar. Yani o kadar mübarek bir insan ki çok önemli bir şahsiyet özellikle gençler için Hayatı hakkında çok fazla bir, e, çok detaylı bilgimiz de yok. Zaten 20'li yaşlarında vefat etmiş. Musab bin Umeyr'i gönderiyor peygamberimiz onlarla. E, onlara Kur'an öğretmesi ve henüz Müslüman olmayanları İslam'a davet etmesi için Musab bin Umeyr'i gönderiyor. Bir yıl boyunca Medine'de çalışıyor. Musab bin Umeyr, onun hayatına lütfen ansiklopedi, ansiklopedi, ansiklopedi diyorum. Bu hangi ansiklopedi demişler. E, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedi'si arkadaşlar. Online Herkesin erişimini açık ve inanılmaz zengin bir kaynak, inanılmaz büyük bir nimet. yani günümüzde bir iş bir bilginin doğru kaynaklarına ulaşmak isteyenler için, Oradan lütfen onun hayatına bakın. Ee, bir vesileyle de Peygamber Efendimiz'e de akrabalığı da var. Ee, çok genç Musab bin Umeyr. Bildiklerimizi söyleyelim. Çok zarif bir insan. Çok üst bir aileden geliyor. Yani kudretli bir aileden geliyor. Asil bir aileden geliyor. Ee, zengin bir annesi var. Babası ölmüş. Annesi e, çok düşkün Musab bin Umeyr'e ve Müslüman olduğunda Musab bin Umeyr onu İslam'dan vazgeçirmek için e, o günkü Arapların yaptığı bir yemin var. Onunla yemin ediyor. Diyor ki çünkü ee, sen bu dinden dönene kadar başımı taramayacağım, saçımı taramayacağım, e, gölgede oturmayacağım, yıkanmayacağım. Güneşin altına oturuyor. Yani bu uzun süreli bir intihar demek. Yani çok acıklı bir şekilde ölmesi demek bir insanın. Musab bin Ömer diyor ki aradan bir zaman geçiyor. Yani anne orada öyle oturuyor güneşin altında. Diyor ki anne diyor sen bundan vazgeç. Çünkü diyor senin diyor yüz tane canın olsa hepsi böyle çıksa ben bu dinden yine vazgeçmem diyor. Çok yakışıklı, Musab bin Umeyr çok iletişimi çok kudretli, yani çok zarif, çok etkili konuşuyor. Bu özellikler önemli arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elçi gönderirken, bir yere imam gönderirken, muallim gönderirken bunlara dikkat ettiğini biliyoruz. Efendim ve zaten o kadar, yani nasıl diyeyim? O kadar böyle güzel bir duruşu var ki Uhud harbinde peygamberimiz zannedilerek öldürülüyor. Peygamberimiz zannediyorlar onu. Uhud harbinde 20'li yaşlarındayken şehit oluyor. Çok da güzel giyinirmiş. Bir gün efendimize soruyor ki bir anlatırken efendimiz kibirlenmemek gerektiğini. Ya Resulullah diyor ben diyor üstüne başıma çok özen gösteririm. Ee, o kadar ki ayakkabımın, bağının bile kıyafetimle uyumlu olmasını isterim. Mesela bugün gençlerimiz de böyle şeyleri çok önemsiyorlar. Yani ben de biraz önemserim. Ve bunu önemseyenleri böyle adeta hani dünyevilikle böyle biraz e, yargılayarak bakanlar var. Arkadaşlar yapmayın böyle. Siz bir dünya, dünyaya hitap etmek istiyorsanız o dünyanın içinde her tip insan olacak. Evrensel olmanız gerekir. Her insanı kucaklayabilmeniz ve her insan için mümkün olan bir dindarlık olduğunu bilmeniz gerekir. Eğer evrensel olmak istiyorsanız. Yok eğer benim gibi 3 kişiyle ben küçük bir klan şeklinde yaşamak istiyorum diyorsanız tabii o zaman çok ince ince ince ince, ince kurallar koyabilirsiniz. Kendi zihninizde gönlünüzde alacağınız kişileri belirlemek için. Mesela Efendimiz ona şöyle demiyor, ne güzel giyinmesi ya, ne biz ne kadar dar günler yaşıyoruz, sen ne güzel giyinmesinden bahsediyorsun demiyor Efendimiz ona. Diyor ki hayır diyor bu kibir değildir. Yani kişinin kendisinin güzel olmasını istemesi kibir değildir. Kibir başkalarını hor görmektir diyor. Efendimizin gönlünden diliyoruz hepimize değil mi? İnşallah. Çok etkili bir çalışma yürütüyor. Musab bin Umeyr, Medine'de. Hayatını bulursanız bir yerlerden okuyun. Sahabe ansiklopedilerinden, işte İslam ansiklopedisinden, internetten araştırın ama güvenilir kaynaklara bakın. Ertesi yıl, bir yıl boyunca o çalışıyor. Ertesi yıl Eves kabilesinin iki büyük kabile başkanlarından Sa'd bin Muaz ve Hüseyin bin Hudayr'ın da aralarında bulunduğu pek çok yeslikli. Ve bunların kabilesi olan Abdül Eşhel oğullarının tamamı Müslüman oldu. Ve peygamberliğin 13. yılında yani artık hicreti olacak Hicret'e yakın Haç mevsiminde ikisi kadın olmak üzere 75 Medineli peygamberle Hazreti Peygamberle görüşmek üzere Mekke'ye geldiler. Asıl maksatlarını tabii ki gizliyorlar. Hiçbir zaman peygamberimizle açıktan görüşmüyorlar. Yani parolalarla, böyle sözle gizli sözleşmelerle çünkü Mekkeliler çok yakın takip ediyorlar peygamberimizi. Ve e, korkuyorlar da yani onun başka bir yere gitmesini de istemiyorlar. Hani gitsin adam nereye giderse gitsin demiyorlar. Birazdan hicret konusunda göreceğiz. Burada önemli bir şey var. Peygamber Efendimiz amcası Abbas'la birlikte geliyor Medine'lilerle görüşmeye. Abbas o sırada Müslüman mı arkadaşlar? Hayır. O Bedir savaşı sırasında Müslüman, Bedir savaşı sonrasında Müslüman oldu. Yani bu görüşmede peygamberimizi temsilen konuşma yapıyor Hazreti Abbas. Bu da önemli yani peygamberimizin doğru yerde doğru insanı istihdam etmek, doğru insandan yardım almak, beraber olmak, doğru insanla beraber olmak konusunda ne kadar ufkunun açık olduğunu gösteriyor bence bu. Görüşme gizli yapılıyor ve hatta Hazreti Abbas, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali'yi kritik noktalara gözcü olarak yerleştiriyor. Ve burada bir konuşma yapıyor Medinelilere diyor ki ee, yeğenin yani yeğeni dediği Hazreti Peygamber kendi kabilesi tarafından himaye edildiğini aslında Mekke'de himaye altında olduğunu fakat Medinelilerin daveti üzerine oraya hicret etmeyi arzu ettiğini fakat her türlü sıkıntıya göğüs gelip düşmanlarına karşı koruyacaksanız onu Medine'ye davet edin diyor. Yani kendisilerinin nelerin beklediğini ve böyle bir fedakarlığı göze alıp almadıklarını onlara soruyor. Medineliler bütün bunları kabul ediyorlar. Onları da değil mi? Yani peygamberi ne kadar gördüler ki arkadaşlar? Kaç kere gördüler? Hakikat sevgisi böyle bir şey. Bu gerçek mi? Gerçekse ona inandığımız zaman artık böyle şey yok. Gri bir alan yok yani. Neyse bunu başka vesilelerle de konuşuruz. Hazreti Peygamber de bir konuşma yapıyor. Hicret ettiği takdirde kendisini, canlarını, mallarını, çocuklarını, kadınlarını korudukları gibi koruyacaklarına her türlü şartlarda mali yardım yapacaklarına, iyiliği emredip kötülüğe engel olacaklarına, hiç kimseden çekinmeden hak üzere bulunacaklarına dair söz alıyor akabedeki görüşme. Bunlar kitapta olduğu için hızlıca geçiyorum. E bu anlaşmadan sonra Hazreti Peygamber sahabelerine Medine'ye hicret etmeleri için izin veriyor. Onlar da bazen birer ikişer kişi, bazen beşer oner kişi şeklinde yavaş yavaş hicret etmeye başlıyorlar. Bu hicret öyküleri de e, sahabe kitaplarında efendim hadis kitaplarında anlatılır çok acıklı hicret öyküleri var. E, hepsi gizli olarak hicret ediyor bildiğimiz kadarıyla Hazreti Ömer hariç. İnşallah bunları haftaya konuşuruz. Allah'a emanet olunuz.